Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Evrim Gürel ve Esin Düz Akın'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler danısunam Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa iki hususu belirterek başlamak istiyorum türküleri dinlemeden önce. Ben programların tekrar yayınlanmasını pek istemiyorum. Gönlüm buna el vermiyor. Ama insanlık hali belki radyoya gelemezsem hastalık oluruz. Başka bir şey olur diye Program kaydedip bırakıyorum radyoya Geçen hafta arkadaşlarıma uyup evin yolunu bulamadığım için Radyoya da gelememiştim Ve yedek olan program yayınlanmıştı Ben e, geçen haftanın destekçisi Selim Büdeğri'ye teşekkür ediyorum Bir de geçen haftaki programda Anam Vay Olsun Beni isimli bir türkü dinledik Bu Trabzon yöresine ait olan türkünün e, Künyesinin TRT repertuarında bulunmadığını söylemiştim ben Zeki Civelek isimli açık radyo dinleyicisi radyoya ulaşarak mail yoluyla bu türkünün TRT repertuarında kayıtlı olduğunu, kaynak kişinin Biceoğlu Osman, derleyenin ise İstanbul Belediye Konservatuarı olduğunu belirtmiş. Ben de gerçekten listeme tekrar baktım Zeki Civelek'in uyarısından sonra. Notalarında türkünün ismi doğru olarak anam vay olsun beni şeklinde yazılmasına rağmen... Listede anam Ayaysın beni şeklinde yazıyordu. Dolayısıyla bu yüzden gözümden kaçmış. Böylece bu künyenin pardon bu türkünün künyesini de aktarmış oluyorum ve bu vesileyle Zeki Civele'ye de ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki programın ilk türküsü Malatya yöresinden bir Uzun Hava. Bazı albümlerde Elazığ yöresine ait olarak da gösteriliyor ama TRT repertuarında Malatya'ya kayıtlı bu uzun hava. Kaynak kişi Mustafa Gazi oğlu, derleyen ise TRT Müzik Dairesi. Aslında bundan sonraki türküyle bu uzun havayı birbirine ulamak gibi bir düşüncem yoktu. Fakat türküleri dinlerken, e, yolda gelirken dinledim. E, dinlerken bu ikisini ardarda arda dinlememizin güzel olacağını düşündüm. Ve bu uzun havadan hemen sonra dinleyeceğimiz türkü ise... Dol filminin soundtrackinden söz ve müziği anonim olan bir türkü. Yarısı Türkçe, yarısı Kürtçe. Dinleyeceğimiz bu ikinci türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. İlk türkü Dilek Koç'un Sevdalım Aman isimli albümünden Pencereden Kar Geliyor isimli Uzun Hava. İkincisi ise demin de ifade ettiğim üzere Dol filminin müziklerinden Özgür Akgül'ün yorumuyla dinleyeceğimiz Sallana Sallana. tamam bir öpücük ver lan oğlum de Bu dinlediğimiz türkülerden ilki, yani Pencereden Kar Geliyor isimli uzun havanın sözlerini bir kere daha düşündüğümde böyle türküleri ne kadar sevdiğimi tekrar anladım. Çünkü ilk iki dize, yani Pencereden Kar Geliyor, Gurbet Bana Zor Geliyor dizeleri, türkünün yakıldığı ortamı o kadar güzel resmetmiş ki muhayyilemde bir anda canlanıyor ortam. Ve hemen ardından gelen dizeler de zaten bununla çok bağlantılı. Yani... Bu gurbette çekilen sefaleti gerçekten güzel anlatmış ve resmetmiş. En azından benim muhayilemde çok canlı bir biçimde ortaya çıktı. Şimdi sırada Erkan Oğur ve Kemal Dinç'in yorumuyla dinleyeceğimiz bir Antep türküsü var. AXYZ Ensemble isimli grubun Med Cezir isimli albümünden dinleyeceğiz. Belki farklı bir telaffuzu vardır bunun ama ben harflerin Türkçesini söylemek istedim. Dinleyeceğimiz bu türkünün ismi hışhışı Hışı Hançer, Kaynak Kişi Az, Azmi Körükçü, Derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen, bu türkünün de ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Bu arada aslında bu 10 dakikalık bir parça fakat biz burada yarısını dinleyeceğiz. Eğer bu albüme emeği geçen kişilerden dinleyen varsa şu anda kader bu programı umarım kusura bakmazlar ve hoş görürler. Şimdi Erkan Uğur ve Kemal Dinç'in yorumuyla dinliyoruz. Hış hışı hançer. Altyazı Altyazı gözler... M.K. Şimdi de Hüseyin Tuğra'nın Tuğra Leyla Nefesi isimli albümünden bir Elazı türküsü dinleyeceğiz. Nurettin Balcı ve Necdet Eşkinat'tan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Türkünün ölçüsü 18'lik ama usul türkü içerisinde değişiyor. Bazı bölümlerin ilk ölçüsü 2-3-2-3 usulüyle başlayıp 3-2-2-3 usulüyle devam ediyor. Doğu Anadolu yöresinde, özellikle Güneydoğu Anadolu yöresindeki Türklerde bu duruma sık sık rastlıyoruz. Dinleyeceğimiz türkünün ismi Çayın Öte Yüzünde. Bu arada aynı ismi taşıyan Manisa yöresinden de bir türkü var. Onu ise Selim Önder'den Ahmet Yamacı derlemiş. Ama şimdi az önce künyesini aktardığım Elazığ yöresine ait olan varyantı dinliyoruz. Çayın Öte Yüzünde. ben yarıyım Bana paşam yar, bana zatide de vurgunum sana, zati de vurgunum sana. Sırada yine bir Elazığ türküsü var. Bu Elazığ türküsünü ise Kardeş Türkülerin Hem Ağvaz isimli albümünden Vedat Yıldırım'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Kaynak kişi Enver Demirbağ, derleyen ise TRT İstanbul Radyosu. Bu türkü de 18'lik ölçüye sahip ve yine usul az önceki türküde olduğu gibi değişiyor türkü içerisinde. 2-3-2-3 usulü ile 3-2-2-3 usulü kullanılıyor. Türküde fa dies, fa natural, mi bemol, mi bemol iki ve la dies arızaları kullanılmış. Makamsal yapısı enteresan bir türkü. Tatyan, Kerem ayağıyla benzerlik gösteriyor. Tatyanlarla ilgili sizlere önceki programlarda verdiğim bir söz vardı. Türküden sonra onunla ilgili de kısaca bir şeyler söylemeye çalışacağım. Fakat ondan önce ben bu türkünün e, İshak Sungurluoğlu'nun hazırladığı Harput Yollarında isimli kitabın üçüncü cildinden ee, sözlerini okumak istiyorum. Çünkü buradaki ile biraz farklılık var. Ee, ayrıca bir kıtada icra edilmemiş burada. O bahsettiğim kitap Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı yayınlarından çıkmış. İstanbul 1961 basını. Türk'ünün sözleri ve Türk'ü ile ilgili kısa bir malumat. Bu kitabın 162. sayfasında. Sözleri şöyle. O yanı pembe, bu yanı pembe, dök sırma saçları, gönlüm var sende. ''O yanı atlas, bu yanı atlas, çöz göksün düğmesin, iğneler batmaz, o yanı hindi, bu yanı hindi, gel otur yanıma, gönlüm var şimdi.'' Nakarat kısımları ise ''Kaşlar, gözler, gözler aladır, el vurma, dil vurma, sinem yaradır.'' şeklinde. Bu türküyü önceki programlarda Paşa Demirbağ'ın yorumundan dinlemiş miydik hatırlamıyorum ama eğer dinlememişsek o da ilerleyen programlarda sizlerle paylaşacağım. Şimdi Vedat Yıldırım'ın yorumuyla dinliyoruz. Bu arada dinlediğimiz türkünün sözleriyle ilgili önceki programlarda bir yorumda bulunmuştum. E, aynı yorumda bulunmaya şu anda cesaret edemiyorum. Türkünün ismi Oyanı Pembe Türkünün Tatyan Kerem ayağında olduğunu ve Hüzzan makamıyla benzerlik gösterdiğini söylemiştim türküden önce. Hatırlarsanız önceki programlardan birisinde Tatyan Kerem ayağında olan, makamsal olarak Tatyan Kerem ayağında olan türkülerin başka yörelerde de bulunduğunu, fakat bunların da Tatyan olarak adlandırılıp adlandırılamayacağını bilemediğimi kafamda soru işaretleri oluştuğunu söylemiştim. Çünkü malum olduğu üzere Tatyanlar özellikle Doğu Anadolu'da, Erzurum, Erzincan ve Elazığ'da bilinen eserler. Tabii Çorum'da ve Sivas'ta da var Tatyanlar ama özellikle Doğu Anadolu'da e, biliniyorlar. E, ve hepsinin belli bir havası var. Yani Tatyan, Kerem ayağında olan türkülerin ezgisi farklı olsa da o havalarından tanınabiliyor. Ama örneğin Menevşe Koymuşlar Gül'ün Adını isimli Kırıkkale türküsü çok e, hareketli oynak bir türkü. Ve o da Tatyan Kerem ayağında acaba makamsal yapısına dayanarak bunun da bir Tatyan olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa Tatyan aynı zamanda havayı da ifade eden bir kavram mı? Ee, diye bir soru gelmişti aklıma. <gülüyor> Pardon. Ee, buna bakacağımı söylemiştim sizlere. Tatyan'la ilgili birkaç kaynağa baktım. En son Salih Turhan'ın Tatyan Havaları isimli kitabına başvurdum. Ee, birkaç kaynağa baktıktan sonra. Bu kitap Ötüken Neşriyat tarafından yayınlanmış İstanbul 2007 basımı ve burada e, aktarıldığına göre Tatyanlarla ilgili farklı yaklaşımlar olduğundan somut bir e, tarife ve tanıma e, ulaşamıyoruz. Dolayısıyla Tatyanların bir hava mı yoksa sadece makamsal yapıyı ifade eden bir e, kavram mı olduğu çok açık değil. Dolayısıyla Menevşe Koymuşlar Gül'ün adını gibi bir türkünün de Tatyan olarak adlandırılıp adlandırılamayacağı kişinin Tatyan kavramını nasıl temellendirdiğine bağlı olarak değişebiliyor. Tatyan'ın kelime anlamıyla ilgili pek bir ihtilaf yok farklı teoriler olmakla birlikte. Önceki programlarda ben bunların üzerinde uzun uzadıya duyduğum için durduğum için tekrar üzerinde durma gereği duymuyorum. Ama Tatyanlar'la ilgili bu tartışmalı e, meseleyi e, sizlerle paylaşmak istedim. Ve verdiğim sözü de böylece yerine getirmiş oldum. Şimdi sırada Özlem Taner'in Türkmen Kızı isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Erzurum türküsü var. Raci Alkır'dan Kenan Tuna derlemiş. Türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Hani yaylam, hani senin ezelin. Don't türkünün sonunda duyduğumuz ikramın derdine olmaz çareler dizesiyle başlayan kıta başka yorumlarda yok maalesef. Ben hatta buradaki ikram kavramından yola çıkarak esma i Hüsnaya uzanıp birkaç yorum yapmayı düşünmüştüm. Fakat sonradan öğrendim ki bu türkünün sözleri Dursun Cevlani'ye olduğu kadar aşık ikramiye de isnat ediliyormuş. Dolayısıyla buradaki ikram aslında o aşığın mahlasını ifade ediyor. Bu yüzden yapacağım yorumları askıya aldım. Ama bu kıta pek okunmadığı için de belirtmek istedim. Şimdi sırada Bengi Bağlama Üçlüsü'nün Sel Gider Kum Kalır isimli albümünden dinleyeceğimiz Erzurum yöresine ait olan bir bar var. Bu barı ADEDE Keskin ve İlhami Uslu'dan TRT Erzurum Radyosu derlemiş. Türk'ünün ölçüsü 6-8'lik. İsmi ise Uzun Dere Barı. Fakat türküden önce ben hem uzun uzundereyle hem de barla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bar, Altay Türklerinin şaman davuluna Moğolların verdiği bir isimmiş. Bunun yanında tortu, hastalık anında dilde oluşan pas anlamlarını taşıyor. Diğer bir anlamı da barın yük, ürün, meyve imiş. Mecazi olarak da evlat anlamına geliyormuş. Ki bu anlamların hemen hepsinin kullanımı türküler içerisinde var. Bu arada... Bu tanımları ben Mehmet Özbek'in Türk Halk Müziği Terimleri El Sözlü Bir isimli kitaptan aldım. E, tanımın bir kısmını da Mehmet Özbek'in Yeni Çıkan Türkülerin Dili isimli kitaptan aktardım sizlere. Bu kitapta Ötüken Neşriyat'tan çıkmış. İstanbul 2009 basımı. Halk müziği ile ilgilenen dinleyiciler varsa bu kitabı kendilerine önerebilirim. E, ayrıca Bar'la ilgili aktardığım malumatlar tam bir kısmını da İstanbul Konservatuarı neşriyatının yayınladığı Halk Türküleri isimli kitapların 13.'sünde bulabilirsiniz. Evkaf Matbaası'nda 1930'da basılmış bu kitap 5. sayfasında Mahmut Ragıp Gazi Mihal'in yazdığı bir önsöz ve barla ilgili açıklamalar var. Meraklı olan dinleyiciler o kaynağa da bakabilirler. Uzundere bildiğiniz üzere <gülüyor> pardon Biraz hasta olduğum için bu hafta sesim pek sağlıklı değil. Ee, Uzundere Erzurum yöresine de bir yer. Ee, Uzundere fakat ihtiyarların oynaması gelenek haline gelen bir oyunmuş aynı zamanda. Barı dinlediğinizde ezgisinin aheste olduğunu fark edeceksiniz. Herhalde bu yüzden ihtiyarların oynaması gelenek haline gelmiş. Bu bir tahmin sadece. Şimdi Bengi Bağlama Üçlüsü'nün Sel Gider Kum Kalır isimli albümünden dinliyoruz. Uzun Dere Barı. Müzik Sırada Salih Dündar'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği müstesna bir Erzincan türküsü var. Ve bu müstesna Erzincan türküsünü yine müstesna yorumcularımızdan biri olan Nida Ateş'ten dinleyeceğiz. Bu kayıt bir konser kaydı. Dolayısıyla albümlerde icra edilmemiş. Bu konser kaydını kim yapıp internette paylaştıysa ben Gıya Ben ona teşekkür ediyorum. İsmini bilmiyorum doğal olarak. Ve bu kaydı çekinmeden paylaşıyorum. Çünkü Üstad bir albüm yayınlayacağının müjdesini vermişti. Henüz albüm gelmedi. Ve Nida Ateş'in bu müstesna yorumlarından ne kendim mahrum kalmak isterim ne de dinleyicilerin mahrum olmasını isterim. Dolayısıyla bu türküyü sizlerle severek paylaşıyorum. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Taşa verdim yanıma. Türküyle çok yakından alakası yok ama ölmeden önce ölme düsturu uyarınca Canan'ın canımızı alması dileğiyle sıradaki türküyü anons etmek istiyorum. Şimdi programın sonundaki bölüme geldi sıra. Bu bölümde TRT kayıtları dinleyeceğiz bu hafta. İlki Erzurum yöresine ait Seyfettin Sığmaz'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş ve Ahmet Sezgin'in yorumuyla dinliyoruz. Mavi Yelek Mor Düğme Çok da güzel değil sen. Günürdür nasıl edim? Günürdür nasıl edim? Am ben nasıl edim? Saz getir nasıl edim? Çok da güzel değil sen. Günürdür nasıl edim? Günürdür nasıl edim? Thank Sen, gönüldür nasıl edim? Gönüldür nasıl edim? Ağım ben nasıl edim? Saz getir farsı edim. Çok da güzel değilse, gönüldür nasıl edim? Gönüldür nasıl edim? Son türkü ise Yıldıray Çınar'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir Erzincan türküsü. Notalarında Kaynak ve Derleyen Aşık Daimi olarak görünüyor. Fakat TRT listesinde Kaynak Kişi Yavuz Top, Derleyen ise TRT Müzik Dairesi olarak not edilmiş. Ben ikisini de aktarmak istedim sizlere. Türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Yârim Senden Ayrılalı isimli bu türkünün sözleri Kulaş'a ait. Kulaşık Aşık 17. yüzyıl şairlerinden fakat hayatıyla ilgili bunun dışında hemen hemen hiçbir malumata sahip değiliz. Bununla birlikte Kuloğlu, Kul Mustafa, Aşık Hasan, Gevheri, Aşık Ömer ve Karacaoğlan gibi şairlerin bu şaire yani Kul Aşık'a nazireler yazmış olmasından anlıyoruz ki o dönemde oldukça meşhur bir şairmiş. Klasik edebiyatın da tesirinde kalmış biraz ama Aşık Ömer ve Gevheri de olduğu gibi yoğun bir tesir değil bu. Bu malumatları Saadettin Nüset'in hazırladığı 17. asır sas Şairlerinden Aşık isimli kitapta bulabilirsiniz. Suhulet Kütüphanesi'nde basılmış. Kitapta basım yeri ve yılı yok fakat e, kitabın başındaki Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü dolayısı, dolayısıyla armağan ifadesinden 1933 basımı olduğunu anlıyoruz. Beyazıt Kütüphanesi'nde 6.990 numarada kayıtlı. Merak eden dinleyiciler ulaşabilirler oradan. O kitabın 41. 42. sayfasında dinleyeceğimiz türkünün sözleri var. Burada icra edilmeyen iki kıtayı ben sizlere aktarmak istiyorum. Ki kıtalardan birisi başka hiçbir yorumda e, okunmuyor. Şöyle kıtalar. Kurulu yaydır basılmaz, gönül yarinden kesilmez. İçmeyince derd eksilmez, boş kadehler doldu gel gel. Kulaşık ever varma yarından haber alma yetiş namazım kılma seni seven öldü gel gel şeklinde bu haftaki destekçilerimiz Evrim Gürel ve Esin Düzakılmış çok teşekkür ediyorum kendilerine ve haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. İngiltere Ve Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Evrim Gürel ve Esin Düzakına teşekkür ederiz.